Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Ki. Bir erkek bu kadar sevemez ki Bir fırtına sanki hasretin dinmiyor canım Yaşamayan bilemez ki Bu sevda nasıl biter Ah şu zalim geceler Gelsin dostlar içkiler Ama ben yine yalnız Gözü yaşlı derbeder derbede Bu sevda nasıl biter Ah şu zalim geceler Gelsin dostlar gelsin içkiler Ama ben yine mutsuz. Gözü yaşlı Derbederim Derbeder Sevgilim Biliyorum erkekçe değil ama Islanıyor kirpiklerim Elimde değil ki Aşkın ne olur Şu bulutları biraz iter misin Seni Son bir defa göreyim Ne olur Bir kadın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 Sevda nasıl biter acaba? Emselsiz Nino Varon ve Nino Nino Varon sevdası da asla bitmez. E, şarkı gibi şarkılar, Nino Varon'un şarkılarını bir araya getiren bir türü bir albüm. İki CD hal, halinde yayınlandı ve e, biz de bugün Nino abi'yi Açık Radyo'da konuk ettik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne güzel Açık Radyo'da olmak ayrı bir keyif tabii. Abi normalde Hele siz... Hele senin programın e, dersimi çalışarak geldi <gülüyor> Estağfurullah. Abi, biz bütün dersleri sizden çalıştık. Çiftçi söylüyorum. Yaptıklarınızdan, ettiklerinizden hem prodüktör olarak hem besteci ve söz yazarı olarak sizin yaptıklarınızdan çalıştık. Ne güzel. Ee, programın içinde tek tek benim kuşağımı, beni benim kuşağımı nasıl etkilediğinizi söyleyeceğim. Ee, çok etkilediniz abi ya. Yani, bununla başlayayım Nino abi. Ne oldu da her şarkının doğrusunu bir prodüktör olarak... ...her sesin doğrusunu siz seçtiniz. Yaptığım Hem de yanlışlar da var ama... ...bunu neden sana söyleyeyim... ...bunu genç arkadaşlar da dinlesin. Bunun bir özelliği yakışan şarkının... ...yakışan artist tarafından söylenmesiydi. Hı hı. Bu seçimi doğru yapmazsan... ...şarkı yalan olur. Yalan şarkıda hiçbir şey olmaz. Ee, buna dikkat ettim. Mesela Tanju Okan'ın şarkılarında... ...biraz daha fazla alkol... ...kadınların hoşuna gidecek temler... Nilüfer'de Masumiyet, Hacda Pekkan'da Kadın Bayraktar'dı. Uh -huh. Anladın mı? Ya Bütün bunlar e, Kayaan'da da daha fazla Anadolu çocuğu ama esasında o da yeteri kadar snob bir müzisyendi. Uh -huh. Bu dört artisti daha fazla bütünleştiğim için onları söylüyorum. Bunlar da Türkiye'nin gerçekten değerleri. Tabii işleri zordu. Sizin gibi müzikten anlayan programcılara şarkı beğendirmek bizi daima zorladı. Esasında biz, e, biz de size Doğan şey nereden başlamak üzere çok e, saygımız vardı çünkü bizi eleştiren bir grup olmalıydı ki biz yanlış yapmayalım. Nuno abi yani, Do Doğan tam. abi'nin e, basınla açmışken Doğan abi de tıpkı sizin gibi bambaşka bir isim. Onun hepimizin üstünde emeği daha da fazla. O dışarı. 60 ortasından hatta 60'ların ilk arasında o Hürriyet şey millet. Müzik kulübü tabii. Oradan bir sürü şey ya işte Dolayısıyla bu o zaman işte o kuşağın şansları bunlar. Şimdi böyle bir müzik dergisi de yok. Yok evet. Yaparsa yoksa internet. Hı hı. İnternette de o kadar çok şey dolu ki. Ayırt Amerikalı, edemiyorsunuz. Amerikaların söylediği şey bu. Müziğe ulaşmak o kadar kolaylaştı ki müziğe olan saygı bitti. Bu Amerikalı müzik psikologunun lafı. E belki tam bunu söylemeliyim abi. Biz Bardin'de mesela ben ve Yaşıtlarım. E, ...bırakın şarkının kendisine falan ulaşmayı... ...bırakın çeşitli şarkılara ulaşmayı... ...söyleyen şarkıcıları... ...ve şarkıların adlarını bile bilmiyoruz ki... Yani, ...duyamıyoruz, oraya bir şey gelmiyor... Bir şey. ...ve ne yapıyoruz, oturuyoruz... ...Doğan Şener'in Milliyet Müzik Kulübü'nde... ...yazdıklarından isim ezberliyoruz... Şey. ...sonra daha ileriki yıllarda... işte ...Nino'nun seçtikleri, sizin seçtiklerinizin... Evet. listesi de çıkıyor... ...biz o listeyi takip edip... ...o şarkıları öğreniyoruz, önce isim olarak... Ondan sonra o şarkıları dinlemenin peşine düşüyoruz. Mesela şimdi ben bir Nino Bravo diye mesela. Ha. Nino Bravo diye birini biliyorsam abi. teker Tekerro'yu biliyorsunuz. Sayenizde abi ama. Ha. Nino Bravo'yu İspanyollar unuttu ya. Ben Değil unutmadım mi? abi. Ama şimdi... <gülüyor> Çünkü siz önerdiniz ve ben ondan sonra belki yüz kere Yapma dinledim. heyecanlanıyorum. Ciddi, <gülüyor> ciddi söylüyorum abi. Rita yani. Pavone. Bir şey öneriyorsunuz, Benim, Rita Pavone'yi ben keşfediyorum ve bayılıyorum onu. Sandy Pozay'da amirim esasında, Sandy Pozay Amerika'da country şarkıcısı evet. burada yıktı geçti. Evet. Üstelik mesleki en büyük hatayı yaptığım şey. All Hung Up in Your Green Eyes şarkınadı. Evet. Buna enayi yazsana dedim Green Eyes, yalnız Green Eyes olsaydı insanlar telaffuz edemiyordu şarkıyı isterken evet. plakçıda. <gülüyor> yani bunu şimdiki kafam olsaydı daha fazla satardı. Kabul eder miydi yabancı film? Ama o zaman ee, o firmaya danışmak zorunda no, no. değildik. Evet. Hepsini hepsini küçük yazardık, Green Eyes'ı büyük yazardık Do biterdi doğru, yani. Doğru. Doğru. Her şey uyanıklık bizim Türkiye'de. Müzikte de çok da uyanık bir dinleyicimiz var. Bak. Evet. çok da kulağa kuvvetli bir müzik anlayışı var ee, inanmazsın seçtiğim yabancı şarkılarda mesela e, çok Avrupa ülkesinden daha öndeydik İnan bana hı hı. ama sizin gibi tutucu ve radyo ve müzik hastaları herkes öyle değil şimdi böyle müzik hastası da kalmadı internette ne istersen dinleyebiliyorsun abi, abi işte çok zor ulaşıyorduk ya ulaştığımızda da Kapılıp keyfi gidiyorduk. Var, keyfi evet. var. Ee, bana hep sorulurum nasıl koleksiyoncu oldun? Ya ben koleksiyoncu falan olmadım. İnsan ben koleksiyoncu olacağım diye başlar mı 12-13 yaşında? Demin anlattığım hikayeden dolayı, bütün yokluklardan dolayı ben e, bir ay para biriktirip tek 45'lik aldığımda abi, abi, abi. o 45'liğe gözüm gibi baktım. Tabii Dolayısıyla bir kenara ayırıp sakladım onu, ikinci geldi yanına ona da gözüm gibi baktım, üçüncü, dördüncü böyle koleksiyon oldu. Yani şimdi ise şarkılar zibil gibi ortalıkta, e, istediğini dinle, istediğini dinleme, e de, tabii, dolayısıyla do kıymet yok. Hoplağı alıp pikaba yerleştirmenin keyfi, heyecanı, e, iğne iyi mi, iğne çizecek mi, siz bunları yaşadınız şimdi artık, yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey, evet. E, Youtube'a gir, istediğini dinle. E belki dönem böyle bir dönem artık belki bu dönemde biz gençliğimizi yaşarsak biz de böyle başlayacaktık Geçinlik. dolayısıyla e, hayata adım e, uydurmak gerekir doğru. Ama e, ben bazı kuşaklar için gerçekten e, şeyim, e, üzülüyorum. E, ellerindeki sadece müzik açısından, şarkı açısından değil. Hiçbir şey açısından. Giydikleri açısından da, yedikleri açısından da. Aşkları, e, aşkları. Bile. Yani şimdi. Yani kıymet yok. Çünkü kolay e, elde kolay, ediliyor. Çok kolay elde ediliyor. Dostluklar da böyle. E, ilişkilerde de böyle. Ben Aygadan çok şanslı bir dönemi yaşamış. İşte bu sebeple. Bu zamanda, bugünlerde, bu aralar bundan sonra hasret gibi bir aşk şarkısının asla yazılamayacağını düşünüyorum. Onu Çünkü böyle bir yokluk yok. E tabii. Böyle ya. bir yokluk yok. Ya. Aynı. <gülüyor> yani düşünüyorum da üniversite birdeyim, 72. Abi ilk aşklarımızdan biri Ağlı Yazırlı Hasret dinliyorum. Ağlı Yazırlı ya. E, tabii ki hasretin çalınabilmesi için de radyoyu falan bekliyorum. Düşünebiliyor musunuz? 45'i belki daha alamamışım şu bu. Onun Dan için şarkı. hasret gibi bir sensiz de yaşanırmış gibi bir şarkı mesela bugün yazılamaz. Ee, yazılamaz. İşte yani, şimdikiler işte söylemek istemiyorum. Ee, bazı şarkılar var ki Allah belanı versin diye bir şarkı yapılıyorsa, Hı. aradaki fark çok aleni bir şekilde belli. Ne mutlu bize ki, bak benim bir acım da yine şarkılardan ve senin gibi müzik adamıyla konuşurken, Türk sanat müziğinin ve türkülerin geriletilmesi. Özellikle gecelerde nasıl bak yeşil yeşil o ağacın altını anar mısın gibi şarkılar ki, ki aynen ki Türk insanının kalitesini ruhunun inceliğini belki 50'li 60'lı 70'li yıllar ama o romantizmini dile getiren şarkılar yok bir maksim kapandı diye bu kadar Türk sanat müziği sanatçısını Emel Sayıp falan filan unutursan gitmeyen bir şey var. Çok hak veriyorum abi size. Çünkü e, şey Bey-i benim taptığım bir ses, taptığım ben bir yorumcu. Ben sevdiğimdir. Ya artık kimseyle bey konuşamıyorum. Çünkü Bey-i diye laf açtım o kim ki diyorlar. Evet bana. abi. Sadece gençler falan değil. Neredeyse benim yaşımdakiler. Onlar bile çabuk unutmuş. Ee, Onların bildiği bir ses mesela. Hafızayı, bir ses, hafızayı bir, bir değişik bir şekilde sokan bir dünyada yaşıyoruz. Evet sıfırlıyor hafızayı doğru söylüyor. Yani, İnatçı olmanız gerekir hafızanın sıfırlanmaması için. İşte ona gayret ediyoruz. Biz <gülüyor> adada saklanarak. Mesela da falan filan. Orada eski günleri anıyoruz. Abi bir şarkı daha dinleyelim. So sonra sohbetimiz e, sürecek. E, Nino Varon Açık Radyo stüdyolarında şarkı gibi şarkılar adlı Tribüt albümü henüz yayınlandı. İki CD'lik ve çok olağanüstü şarkılar var. Çok da iyi bir kadro. Ve Zinet Sali ve işte Tanju Okan'ın Hasreti. Şam çok efkarlıyım. Kalbim neden kanalıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun gündüz gece içimde sen bir bilmece. Hızdır bu heceliyor. Sensiz yalnız sensiz içim. Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor. Sen ellerini, yine de sana hasretim Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin Sen benim her şeyim Tam anlamsız şimdi sendin bana eşeveren, seviyorum sevdim diyen sen benim sıcak güneşim güzel tatlı tek eşimdin eee Zinet iyidir abi yani Zinet çok iyi bir vokalist zaten sahnelerde çok pişen... çalışkan çok ve Asla bu şarkıyı bir e, meyan'da söyleişinde bu yaz tahmin ediyorum, Bodrum'dan çok kadeh kalkacak yani. Ee, ben Zinat Salih sevenlerdenim çünkü şeye e, geldiği günü biliyorum. Vokal e, yeteneğine saygın büyük. Çünkü çok da çalışkan. Sahnede pişmiş, sahnede e, tecrübe kazanmış biridir, İyidir, Burada da iyi. Ama mesela ben Tanju Okan gibi ağlamam bu şarkıda. Evet tabii çünkü e, o, o, ağlayamam o günü, yani. <gülüyor> Şimdi Zinet Sali papatya falalarını İngilizce denedim ve Kanada'da bir diskotekte çalmış. Yani. Yani benim böyle manyaklıklarım var. Böyle bir şarkıların yalnız Türk kalması değil, uluslararası olması için gayretim var. Evet, evet. Hep hayalim buydu. Ee, daha da var ama dinleyen kalmadığı için müzikten bir çıkış noktası hayal etmedikleri için Sanatçılarla ülkeler var olur. Yani. Peki şeye gelelim abi yine en gençlik dönemlerinizi. Ee, ...şeyle çalışıyorsunuz... ...önce Melodi plakla yanılmıyorsam... ...no... D ...direkt Odeon'da başladım... ...67 sonu muydu... ...68 miydi neydi... E, ...Melodi'de Yeşil abiyle Yeşil... hiç çalışmadınız... ...Yeşil no. yeşille sonra Odeon'a aldık onu... ...ha sonra o Odeon'a gelince tabii, orada çalışıyorsunuz... ...şiir dönemi yar yarattığımız dönemdir... ...o Hancılar falan filan... Şey, ...o da Türkiye'de yapılmış çok ciddi bir şeydir... ...yani şairlerimizi tanıtmak adına da... ...çok ciddi bir katkısı olan bir şeydir... ...yani o Mera ...yaş 35... Şeyi, sessiz gemiyi yapmasaydı. Hı hı. Ya Ondan sonra yani esaslar gizli bazı misyonlarımız olmuş. Biz yenilik ararken bunlara da vesile olmuşuz. Ne kadar Kesinlikle güzel. Abi. Yani Bugün bakıyorum da yani. Yani. Abi ben en önceliğini merak ettim ama. Melodi değil Odeon tamam. O direkt Odeon. Ama Nino Varon genç bir çocuk Gitar Odeon, Odeon'un kapısını çalıp ben size pro, prodüktör no, olacağım no, demiyor no. Bab, herhalde. Müdür babamın arkadaşıydı. Öyle mi kim? Ee, mesela Şerifibader. Şimdi çok enteresandır. Ben askerden geldiğimde gitar çalmak için Şerif Şerif abi, Şerif Yusuf Maço gitarist arıyordu. Ee, bana da bir arkadaşım Robert dedi ki Nino gelseniz bizim orkestraya. Şerif abi de beni imtihan etmeye kalktı. Ben Sivas Ordu evinden müthiş gitarist olarak gelip Şerif abinin yanında hiç müthiş olmadığımı anladım. Tamam. Hı -hı. Orada Ve, evinde mi öğrendiğiniz gitarı? Yok ben e, 57'de Büyükada'da Rumlardan saçlarım döküldüğünde benim en iyi arkadaşım olan gitarla tanışmam. Saç kompleksimi yenmek için de. Hı hı. Saçsızdım ama. Işte o zaman, o zaman saçsız böyle havalı olduğunuzu bilmiyordunuz o ne zaman, yazık ki. O daha, ben, daha o zaman şey yok. Yulbrener yeni yeni çıkıyor da biz ha onu, yeni onu yeni. gördün mü utanıyoruz. O <gülüyor> gel ben de gel. <gülüyor> sonra uzun seneler peruka giydim. <gülüyor> Sağ olsun o da benim cici bir arkadaşımdı. Sonra onu başımdan attım. Ee, Naturel halime döndüm. E, fakat mühim değil. E, onun için de kısaca senin programında söylemek isterim. E, gitar benim hayatımı e, çok şekillendiren umutlara vesile eden hayallerimi gerçekleştirmek için bir amaç olan e, bir enstrümandır. Bluejin fiyatına gitar var. Türkiye'de benim zamanımda yoktu. Her ailenin çocuklarına kız olsun erkek olsun bu ince uzun parmakta yeni kristal çocukların çok da kolay çalacağına inandığım gitarlardan bir tane alsınlar. Hayatları Hiçbir değiştir. şey yapmasa en iyi arkadaşa olur. O da olmasa evde ...çok güzel bir dekoru var. Peki gitar çalarak... E, ...iyice pişiyorsunuz ordu evine... ...geliyorsunuz, Şerif abinin elemelerine mi giriyorsunuz? E, i̇şte gidiyoruz... ...beni imtihan ediyor, o da... E, ...kendi imtihanını en büyük harmonilerle... ...basınca... ...ben de tabii sınıfta kalıyorum... Evet. ...ve ben işte o, o zaman da... ...babamın arkadaşı olan müdür... ...ya senin oğlan müziği çok seviyor, gelsin bizde çalışsın diyor. Ya Şerif abiyle <gülüyor> hiç çalışmadınız. <gülüyor> Çalıştık, sonradan Şerif abi... Sonra da. randevu aldı, geldi <gülüyor> Ay bu, bu bu çok enteresan bir şey İlhan İrem de bana geldiğinde sen biraz çalış da geldiğin erişim ben. Yani, biliyorum biliyorum yani, biliyorum. Tragik komik yani yani bu meslekte çok ciddi bir hata yapma oranı var. Ama Benim en ciddi hatam odur. ve bunu da ben açık açık söyleyebiliyorum değil. Han beni daha çok daha fazla sever çok kişiden çünkü belki farkında olmadan onun kadar şansını değiştirdim. Hı hı. Belki benim Ajda'nın yanında, Nilüfer'in yanında falan kaynar giderken. Diskotürde e, diskotürde, diskotürde birden. O arada TRT'ye karşı bizim arkadaşların e, bir e, protestosu vardı. TRT bize bir protesto koydu. He. İlhan İrem sabah akşam çalıyor, yıkıldı ortalık. Doğru. Ee, ama e, bunun yanında geleceğiz konuya. E, İlhan Eren böyle ama mesela Nilüfer'i de elinden tutup 15 yaşındaki ha. bir genç kızken ha. Bulutsuzluk özlemi de öyle. E, Kaan, Duman Kağan, Duman'ı da, kanı da. Evet. Kendi elimle götürdüm plak şirketlerine. Işığı görebiliyorum ben. Evet. Hı. Görüyorum Hı. ama. Şimdi ışığı gördükten sonra o ışığı taşıyabilecek kanla iftar ediyorum Çünkü yaklaşık neredeyse 15 sene 20 sene olacak neredeyse. hala müthiş yani adam Evet, evet. ama üretiyor bunuursuzluk gözlemi hala var Yiffer hala var Evet Ajda evet. Tabii ki var Evet evet ee, abi şöyle e... Nülüfer'e geleceğiz. Nülüfer'in konusu uzun size ...tarihen not düşmek babında... ...uzun uzun anlattıracağım da... E, ...ondan evvel şeyi diyeyim... E, ...başladınız... E, ...babaya madem meraklı gel... ...dedi, siz gittiniz... ...peki siz o sırada bir genç, bir delikanlı olarak... ...bir gitar çalan biri olarak... ...siz plaklara nasıl, nerede ulaşıyorsunuz? Ha şimdi gitar çalmaya... ...şarkılara nerede ulaşıyorsunuz? Gitar çalmaya meraklı olunca... ...hatta ben hiç unutmam... ...Yalova'da Amerikan Radyosu vardı kablolar çekip o transitorlu radyoyu yeni çıkmıştı. Oradan şarkıları duyup gitarla çözmeye uğraşan bir adam olduğun i̇şte, için. Işte. Demek ki müziğe bir merakımız vardı. Fransız eğitimi aldığım için frankofonum. Yani bir yerde biraz e, İspanyolca da var. Yani dünya müziğini takip etme ve o tatları ailemde de gördüğüm için bende vardı. Bana plak seçiciliği önerildi. Günde 20 Audio tane, onda. evet. 30 tane, 40 tane bazen 45'lik geliyor. Ben dinliyorum, bu iyi, bu kötü diyor. Anladın mı? Ya, dışarıdan gelen 45'liklerin hangileri yani, basılsın, yani. hangileri basılmasın? Ama ona bakarsan, Doktor Jivago'nun planı film başladığında giyip bulan benim, Lulu, with yine bulan benim. Yani şarkıyı görüyorsun ama benim şirketimde değil. O plağı bulup EMI vasıtasıyla Peru'daki şarkı izniyle basmak gibi. Hı -hı. Bir sürü garip, yani inanılmaz bir şeydi. Fakat e, dünyanın güzel işlerinden biri müzik seçmektir. Hı -hı. Diş de var bu. Ama benim bir sorumluydu. E, bundan daima çok büyük keyif aldım. Onun için de hasta parayı düşünmedim. Başarıyı düşünmüş bir adamım. E, herkes benim gibi yapmasa daha iyi olur. <gülüyor> Peki, belki arada sordum duygu anlamında ama şimdi açıkça soracağım. Bu listeleri yaptığınız zaman Hadi ben Mardin'deyim ama Kars'ta olan var, Iğdır'da olan var, Diyarbakır'da olan var vesaire. Hatta o zamanlar için Ankara'daki, Kırşehir'deki, Trabzon'daki, Rize'deki de kolay ulaşamıyorduk şarkılara. Mahalli radyolar vardı. Ee, onlar da çalarsa. Peki siz bu listeleri yaparken ya bir şekilde bu liste oradakine, buradakine, şuradakine ulaşır, yarasına merhem olur diye düşündünüz mü? Yoksa sadece ee, ticari anlamda bir liste yaptınız e, Yani tabii ki bir idealist olmadan böyle bir işe girmesin i̇şte, ve günde 60-70 <gülüyor> tane şarkıyı oturup dinlemesin. Yani işte biraz müzisyenlik olduğu için müzikal kapasitesine bakıyorsun. Lisan bildiğin için lisan değerine bakıyorsun. Bir de dünya listeleri de var. Evet. Ama ben en çok hangi listeyi ise Güney Afrika'daki liste Türkiye ile çok örtüşen bir müzik zevki vardı. T-setleri hep oradan buldum çünkü Amerikan zevkiyle. Çünkü İngiltere besliyor Amerika'yı, Amerikan e, billboard'u. Ama bu arada sürpriz ülkeler var. Tamam. Fransa bize daha yakın o zaman. Daha fazla Fransa. İspanya, İtalya'da yakın. İşte onlar yarışmaları var. Şunu bunu duyuyorsun. E, onların kolay milli olan şarkıları var. Viva <gülüyor> İspanya gibi ve işte, bazı şarkılar var. Ee, çok kolay insanların aklında kalır. Ee, o ülkeler bu tip müzik yaptıkları için ama Amerika'ya gittiğinde, Amerika'da açıyorsun, cazdan tut, 50 tane çeşit müzik var. Evet. E, Frank Sinatra'yı çıkartmak bir, bir şey değil Beatles İngiltere'den. Beatles bütün dünyada, tabii ki Türkiye'de çıkaracaksın hmm. ama Sandy Posey, Veyahut işte Veyahut Atagarsya Bu üç tane şarkıyı ben çıkartacağım dediğimde bu Bunlar da satmaz Şeyi dedi. de mi siz buldunuz abi Şimdi sadece aklıma geldiği için soruyorum Mesela o zaman hiç e, ünlü biri değildi Sonra o şarkıyla beraber patladı bizde de Zaten ilk şarkılarından Kim? biri Un Canto e Galicia Iglesias Iglesias, Iglesias. Iglesias bizde değildi Abi o ne güzel şarkıydı e, ama yani. Galicia yani işte adam da e, ikinci dönem Nartken Coldur çok büyük şarkıcı değildir ama en, öyle bir aranjmanlarla insanı dinlendiren bir sesi var ki pamuk evet, gibi de yakışıklı gerçektir pamuk tamam? gibi e, yani şimdi e, bir hayalim vardı yani hastayım adlı şarkımı mesela İngilizcasını söylemesi ve söylemesi <Gülüyor> şimdi fedona ilerleyeceğiz onu ama yani evet e, müzik inanılmaz güzel bir meslek eğer çok büyük para kazanmak istemeyen herkes müzik yapabilir ama bundan zengin olacağım demek varsa o eski günler geride kaldı Türkiye için diyorsunuz yurt dışında hala para e, kazanabiliyor. zengin tabii. olmayabilir ama gayet rahat geçinilebiliyor çok keyifli yaşıyorsunuz Evet. bunun bir ötesi herhalde sinemadır <gülüyor> evet Ninovaron emselsiz Ninovaron büyük Ninovaron ben dahil benim kuşağım üstünde çok emeği etkisi olan Nino Varon Açık Radyo stüdyolarında e, gerçekten eteklerimizi zil çalıyor arkadaşlar. E, çok net bir biçimde. E, her zaman saygı duydum. Her zaman çok sevdim ve Teşekkür şansa ederim. bakın Yapma. ki yıllar sonra da arkadaş ve dost olabildik. Evet. Gururla Bir de kanasta söylüyorum. oynayamadık. Evet çünkü siz kanasta oynayanlar eninde sonunda kavga eder hatta boşanır diyorsunuz. Aynen. <gülüyor> kanasta diye bir şarkı yapabilirim. E, evet. Dino Baron şarkı gibi şarkılar albümünden şimdi de Fedon ve Hastayım. Umutlar üskün, Anılar üzgün Her gün ölürüm Ölürüm sensiz Sensiz yorgunum Sensiz yoksunum Yaralı gidince... ...hastayım... ...hastayım... Evet, Fedon hastayım. Ee, Nino abi için şöyle yazmış Fedon, onu okuyayım size. Eski değil, eskimeyen 60 yıllık dostum... ...değerli müzik adamı... ...60'lı yıllarda kurduğu orkestraya... Yalvarmama rağmen beni almayan, çok iyi bir kaleci olan, ben ise onun yedeği olup hiçbir zaman kaleye geçemeyen ve yıllar sonra hazırladığım bu muhteşem albümde bana da yer verdiği için kıymetimi geç anladı demiş parantez içinde. Çok mutlu ve gururluyum. Bahsettiğim kişi kalitesiyle, bilgisiyle, insanlığıyla ve de benim için çok ama çok ayrı bir yeri olan Ninovaron'dan bahsediyorum. Bana bahşettiği bu onurlu görevi, eksiksiz yerine getirdiğime inanıyor, teşekkür ediyor yolu ve bahtı açık olsun diyorum evet sevgili Nilom başarı ve kalitenin asla tesadüf olmadığını gösterdin sevgiyle kal, yedek kalecin. Yok, abi şey nedir, yed nedir bu ka yedek abi, kaleci ya. hikayesi? ama yedek kaleci de söylemediği tek şey var Büyük adada... bir gün klisede görüyorlar onu evet. dua ediyor ben sakatlanayım diye tamam <gülüyor> Ciddi misin? Vallahi billahi bu gerçektir yani. Allah Allah. Ya, böyle nerede Büyükada'da mı bu Ahmet? Evet, biz böyle bir arkadaşlardık. Fıstık Ahmet, o ve ben. Evet. Beraber büyüdük, beraber top oynadık. Her şeyi o orkestraya girmek istedi. Ben Orkestrayı nerede kurdun abi? Adada abi, mı? Adada tabii ama çok çocuklar yapıyoruz. Ha, da. Ha. Marangozda gitar yaptırmalar falan filan. Bunlara girersek program yetmez. <gülüyor> abi işte, insan böyle daha iyi anlıyor o müzik tutkunuzun sebebini. E tabii. Yani yok yere bir tutku zaten olmuyor da daha azıyla da tutku olmayabilir. Ama siz böyle tuğla tuğla bile demeyeyim. Kum tanesi kum tanesi biriktirip gelmişsiniz. Kum tanesi bu. iyiydi yani. Vallahi Ciddi değil, şakayla Ciddi söylüyorum. Yani. Bu, bu yüzden asla asla dağılmamışsınız. E halde de müzik dinliyorum yani. İşte Vallahi yani. Zaten müzik. en büyük paranoyanız korkunuz benimki gibi olmalı. Ya bir gün müzik olmazsa. Ya tamam. Ciddi yani, söylüyorum. Ya bir gün dinleyecek bir şey bulamazsam diye. Yeni yeni telif telif yazıları gitmeye başladı restoranlara. Dediler ki bu da çok mühim bir şey burada. Senin programın çok mühim olduğu için söyleyeyim. E artık bir para ödemeniz lazım. Hı -hı. Şimdi benim kayınçom Amerika'da kafeyi açtığında benden kasetler istedi. Kaset çalarken bir gün üç tane adam geldi oturdu ya Oturdular bir kahve bir kahve daha. Dedi sonra e, dediler e, müzik olarak ödenme makbuzunuzu görebilirim. Böyle bir şey yok ki ben bilmiyorum ki İstanbul'da benim kayınçom tamam mı? Dediler ki yok bunun böyle bir kanunu var Amerika'da siz bilmiyorsanız affedildiniz ama ayda 55 dolar vereceksiniz dedi. Yani günde 2 dolar müzik payı. Hı hı. Bu da bestecilere. ...bir şekilde dağıtılacak. E, bu Mesela... hakları gözettikleri için evet. o haldeler... ...biz de gözetmediğimiz yani, için bu şimdi haldeyiz. Şimdi bu başlayacak çünkü bazı yazılar geldi... Benim ...Fıstık Ahmet e de geldi... ...bu ne dedi? Ben de onları anlattım ne olduğunu. Hı. Yani müzik bu kadar bedava olamaz. Bunu da helal etmeleri lazım... ...çünkü müzik aşkın... ...öz kelimeyi söylemek istemiyorum... ...en büyük katkısı olan... ...her şeyi unutursun... ...ama bir kadınla yaşadığın... ...bir şey varsa... Şarkınız da varsa, bu şarkıya sunup alsın ve onu hatırlarsın. Abi, e, Nilüfer'in şarkısını çalacağız da e, orijinalini Nesin Sipahi'nin, emsiz Nesin Sipahi evet. söylediği emsiz de yaşanırmış. Yanılmıyorum herhalde, değil mi? 71. Bole bole, Farandole, Nana Muscari'nin şarkısı bu. Evet. Orijinali. O da çok iyi söyler ama. Ya orijinal değil o, bu benim bestem. Öyle mi? Tabii. Vol Vol Farondol o seni söylediğin Nana Muskur'un söylediği. Yok. Evet. Bu değil. Ben bu şarkıyı beslem olarak yaptım. Sonradan baktım ki Selin'e de benziyor. Farkında değilim ama yani sözleri ülke akerindir. Bu benim bestem Vol Vol Farondol'un Türkçe değil. versiyonu değil mi? Yok. Ama çok aynı Yok. abi. Yok. Yani yakın düşebilir. Ha pardon. Yok. Nakaratlar böyle biliyorsun. O 70'li yıllardaki bütün şarkıların yarısından itibaren nakarat benzerdiği ve Şarkı yapım e, dizaynı böyleydi. Bu kaza çok dar falan filan yani böyle, böyle gibi uçak uçak alar ondan sonra bir bam bum bam yukarıya giderdi ama o benim ilk bestemdir ama sonradan baktım valla biraz senin etkisinde kalmıştım ama sene 1970 yani gitarı yeni yeni çalmıyorduk ama Demek ki insanın beyninde kalabilen notalar ben var. Ben de bunun Beşim. üstüne neler kurmuştum. Ya keşke Nana Moskuri'ye önerselerdi. diye. Işte bu, o söyleseydi gibi. E şey ya, ya zaten esasında benim şarkılarda biraz daha batılılık var. mı Yunanistan'da Parios söylese. Hı hı. Ciddi bir şarkı olur. Bir Hastayım İspanyolca. İglesiası ayağa kaldırabilir. Ama onun düzenlemesi ona göre. Tabii. Şimdi benim için en mühim şarkılar küçük büyük şarkılardır. Küçük büyük şarkı en tehlikeli şarkıdır. Kolay akılda kalır. Hele bir tadı varsa uzun seneler gidebilir. Hastayım. Bir kadın bu kadar özlenmez ki benim bu tip şarkılarım. Hı hı. Ee, ne bileyim Bağdat bu tip bir şarkının tam tarifidir. Hı hı. Ama şu, bu şarkılar da doğru seçilmiş şarkıcıyı bekliyor. Hı hı. Şu, bu, bu şarkıları alakasız bir adama söyletirsen ki bir, bu, bütün sıkıntı bu albümde yakışan insanları seçebilmekti ki sınıfı da geçemedik bazı şarkılarda ama eee çok enteresan bir şey şarkıyla şarkıcıyı buluşturmak. Hele hele daha evvel çok meşhur olmuş bir şarkıyı bir başkasından söyletmek riskin Allah. I. Ben burada riskin Allah'ını yaptım. Hı hı. Abi şeye geçelim. Onu çalacağız çünkü Nufuer çalacağız da. Hı hı. Yıl ben biraz kısa yep. geçmek için çünkü Tabii. ben sizin kapınıza sizin kapınızı çalma noktasından itibaren siz anlamanızı istiyorum. Yıl 1970 Altın Ses Yarışması Hürriye şey Hafta Sonu Gazetesi. Haftason. Ee, ...o zamana kadar birkaç kere yapılmış... 70'tekinde birinci nüfer Yumlu... ...adlı bir on beş yaşındaki lise öğrencisi. Evet, Jüride de siz varsınız... ...siz Ajda Pekkan filan da var... ...ve hepiniz oyunuzu ona veriyorsunuz. Evet. Birinci oluyor. Sezen de var yarışmada. Sezen de var doğru. Serpil Barlas var. Serpil Barlas <gülüyor> var. <gülüyor> Ondan sonra... ...neyse birinci oluyor. Güzel ve... ...hepiniz diyorsunuz ki Türkçe pop... Büyük bir ses kazandı. Ama İtalyanca değil. şarkı söyledi yarışmada. Evet öyleymiş. Lina'nın şarkılarını söyledi. He. Bu yani enteresan bir bir olay. Ben aklıma yazıyorum bunu ve sonradan sahibi olacağım dükkanda karşılaşıyoruz. Gel sana plak yapacağım diyorum. Evet işte ama bir iki yıl geçiyor. Bunun Neden? İkisi i̇şte o dönem mı? o dönem ben aniden Fransa'ya gidiyorum. Evet. Filip'te çalışmaya ve Döndüğümde, Allah'tan çok kalmıyorum oraya bir altı yedi ay kalıyorum. Döndüğümde onun sınıf arkadaşı ...babamın oğlu Nilüfer'i e kontrat yaptın Nilüfer ulan dedim ben hemen getir. Oydu o geliş. O günlerde de Çiğdem Talu geliyor bana Hı -hı. bebekli bir arkadaşıyla. Ben ben şarkıda yazabilirim diyor. Ben de ona Nilüfer'in ilk şarkısını yazıyorum. Çiğdem şey, Talu'yla tanışmanız da ilginç. Nereden tanışıyorsunuz? Ya, e, o gün onun geldi. Ben ha dedi. E, ya, prodüktör olarak biliyor sizi elbette. Evet. Nino'nun seçtikleri e, e, hepimiz gibi ve geliyor. O zaman başlamıştı ama Nilfer daha çıkmamıştı. Evet, evet. Tanju da Tanju yaptığım için hı hı. ve ona o şansı veriyorum. Kültürü, konuşması, davranışı. Şimdi müthiş bir insan burada. Da o, burada burada çok iki tane abim var. Biri öteki tarafta Fecri abi, bir tane sizizden Cumur. Bunlar Türk pop müziğine çok büyük katkıda bulundular. Ancak biliyorsun ki e, e, şey açmak lazım. E, yolu açmak, yolu kapıyı açmak, açmak. lazım. Hüker Aker, Mehmet o, e, Fikret Descartes fikret di e, bir fenomendir. Hüker Aker e, ve Şeynem Talu. Evet, bugün Şeynem Talu seçtiysem demek ki doğru düz şarkıcı yazarı seçmişim. Çok doğru. Doğru. Şarkılarında. Evet, evet. Ülkü Aker çok müyimdir. Mehmet Demran çok müyimdir. Hala kıskanır mı o kadını mı? Yani şakama değil ya. Hı -hı. İşte bu insanlara da bir el vermenin keyfinde yaşad yaşadığımı biliyorum. Yani Hı -hı. yalnız artistler değil. Değil, doğru, doğru. Yani bir e, Rönesans yapmak lazım biraz. Onu yaptım. Hı -hı. E, peki eee Nüfer'i götürüyorsunuz Odeon'a? Ee, şarkı nasıl hazır? Neden diye adlı bir şarkı. Daha sonra ha. ikinci 45. beşliğinde B100 neden, olacak. Şarkı... Neden bir örneğin şarkısının b 110. Yani hazır, hazır mıydı şarkı? Yok. Tak, at, at, at, at. O tamam. O 45'lik olarak evet, çıkacak zaten evet. ama deneme kaydını diyorum. İlk deneme kaydını neden ile yapmış? Hayır. E, deneme kaydını oh, o kadar hatırlamıyorum. Yok, ama... Ben biliyorum abi. Nilüfer söylemişti. Ne? Ne, neden? Neden adlı şarkı? Neden? De, de, de, çok müthiş bir e, neden haykırışı var. Ondan evet. olmuş olabilir. Çünkü Demek hazırdı şarkı. Belki başkası e, için hazırdı. Bilmiyorum. No. No. O, şimdi o sesi görünce ona yakın şarkılar bakıyoruz. Akropolis adıyor. E, şey neydi o? Mirey Matyö. Mirey Matyö. Türkçesi neydi? E, ağlıyorum e, yine. Ağlıyorum yine. Şimdi, o, o şarkılarda geziniyordum çünkü aslında Nilüfer'in o zamanki yaş kültürü e, dizayn ederken liseli kız diye dizayn ettim. Çünkü bu şarkı göreceksin kendi el okul yolunda diye başlıyor. Peki bir şey soracağım abi. Neden doğru seçim ürper gibi birini o zaman tanı tanıyan biri için neden doğru seçim? Ağlıyorum yine doğru seçim. Ee, göreceksin kendini. doğru seçim. Dönüyor e, dünyadan... dünya dönüyor doğru seçim değil ama o, orada orada minakasha ettik biz şaka. Bir dakika ama kalbim bir pusula mesela yanlış gibi gözüküyor en başta. Çünkü... Takata taka çok çok popüler zaten acayip tutmuş. Ondan yeni bir kıza yeni bir hit yaratmak imkansıza yakın bir şey. Siz ee... onu seçiyorsunuz. Şimdi çünkü e, benim o zamanlar <gülüyor> burada bir diskoteyim var görüyorum. Yani şimdi bir müzik adamı biraz da diskoteklerde uğraşırsa milletin beğeni katsayısını çok güzel ezberliyor. Benim de Aha. hafızam o yönden iyiydi. İşte. Evet. Bunu devam etti benim büyük adada diskoteklerim olduğu zamanlar. Hangi şarkı ne tepki veriyor? Enrico Macias mı veriyor yoksa e, Pink Floyd mı veriyor? Bunu hemen anlıyorsun. Hangi şarkıda pisler yani, doluyor? Çünkü 40 kırk kişi, elli kişi Hemen onu ben gözlemci tarafım çok gelişti saçım döküldüğünde kızlar benden ben, yani kızlar benim için ne düşünüyor diye bende de bir ampul yandı o da gözlemci tarafım Aha. hep hala onun kremasını yiyorum Aha. hala yermiyim artık biliyorum. <gülüyor> Ee, o zaman bu dediniz diskoteklerde ölçülmüş bir şarkı kalbim bir pusula yani belli oluyor ya yani... ama bir de müzik sevkin var abi yani gitar çalıyorum ben şimdi bir sürü on kafanda plakça arkadaş söyleyeceğim bitfenanı bilmiyorlar Peki abi, yani ben... e, bir müziğin e, elini aldığım bir gitarda da bir değeri çıkıyor yani Ulan güzel bir şey yapmış. Ona daha aşkın kabarabiliyor. Ya o şarkıya saygın artabiliyor falan filan. Bu anlatılamaz. Millet de anlamayacak ne söylediğime duralım. Peki abi benim böyle şeylere takıntım çoktur. Zaten takıntım e, bin tane de bu da bunlardan biri. Mesela e, şeyin e, Halis Aleksiyon'un e, bir şarkısını e, Nilüfer yaptığı zaman... Hemen biliyorum. Halis Alexyu bunu buradan aldı diyorum. Tabii. E, Nülüfer de Aleksu'dan duydu diyorum. Evet çünkü keman var. Evet. Ama şart. mesela siz Taka Taka'yı Coda senden duyuptu Nülüfer'e mi yaptınız Joe yoksa Sende Paco, Paco... mı? <gülüyor> bak bak Paco'yu Paco da bilen takadamsın ya. Şimdi. <gülüyor> e... Paco, Paco çok severim abi. Paco Paco ile Çok severim. Coda Sen sonra yaptı ama. Evet. Benim ilk duyduğum azardır patronumdan. taka takata taka lafını koymadık biz nefesleri yaptık. Hı hı. Çünkü ne bileyim evet, evet, evet. onun da arrangmanıydı Süper Harbi bir dedi, Bir de onu bir de onu bir, de bir taka taka demeyelim dedi, peşek peşek dedi. gibi başlar. Beşik gibi başlar. Çok baş yani arkasından ne gelecek falan diye aldırmadan şarkıya tutudursunuz. Sonra söyledi şarkıya. Yani. işte Sonra üfelerin sesi patladığında bomba gibi ulan bu ne dersiniz? İşte bu. Olağanüstü hakikaten. Göreceksin kendini de yaşanmıştır bu. Dünya dönüyor orada da yaşanmıştır. Ama abi şarkıya geçmeden bunu da sorayım ya o zaman. Soracaktım da. Göreceksin kendini. Tuterek on etka. Ammari David. Abi ama göreceksin kendini yapınca başınıza bela açtı kadın. İşte boşver. Boşver, boşver gitti boşver abi. Git. Şimdi, e, şimdi kadın <Gülüyor> kadın Türkiye'ye büyük ümitlerle geldi de kazandı. Açık radyo dinleyeceğini hatırlatayım. Ee, 1973 Eurovizyon birincisi Ammari David. Eee... <Gülüyor> Tu Terekonetka ki olağanüstü bir şarkıdır gerçekten Nino Abin Núfera e seçiyor daha ve Amar göreceksin David, kendini de yazıyor yazıyor tam bir düşman kazanıyor Ammarida vidi Ammarida vidi geldiğinde artık göreceksin kendini patladığı için orijinali pek fazla tutmuyor dolayısıyla düşman dolayısıyla kesiliyor. düşman kesiliyor ve boş ver diyor bizim yarışmasında. Ee, Boşvereli bir tezgah açıyorlar. <gülüyor> İnanılmaz. Yani bunlar... boşverle bir alakası yok ama o yok. kocasıyla beraber evet. sizi düşürmeye evet. çalışıyor evet. ve evet. başarılı da oluyor. birçok sevdiğim arkadaşın diye bildiğim bir sürü arkadaşın da parmağı olduğunu görüyoruz. Ama Öyle mi? E, onu da zavallı, e, Türkiye'nin en güzel şarkılarından biri ödedi o faturayı. Yani benim üzüntümüm. Hayır, mi? hala çok sen, güzel abi şarkı. Bir, seninle bir dakika diye çok Hı -hı. güzelim bir şarkı. Yani Türkiye'de. Çok mühim şarkıların arasına sokabileceğim bir şarkıdır. O şarkı ayırsandı. Belki ahı tuttu benim şarkının. Ben çok üzüldüm. Benim saçlarım döküldü bir daha orada. Abi neden yani. ama seninle bir dakika müthiş bir şarkı. Tabi. Eurovizyon derecesi anlamında mı söylüyorsunuz? Evet daha iyi derece alması Kimin lazım. Kimin umurunda abi şarkı ayakta dimdik ayakta. Tabii yer zaman evet. işi. Ama... Boşver birinci olsaydı seninle bir dakikayı ikinci olacaktı. Yine çok sevecektik. senin görmediği bir şey var. Boşver de. O zamanki Nilüfer'in performansıyla. Olağanüstü. Sonundaki uzatmayı Nilüfer söylediğinde herkes ayağa kalkacaktır. Bütün dinleyiciler ayağa kalkacaktı. Ben bütün bunları düşünebilecek bir adam. Ee, Abi <gülüyor> Nilüfer hayranıyım deli gibi. Bana... Onlarca, yüzlerce şarkısı var. Bana sorsanız, en sevdiğin ilk iki nülüfer şarkısı hangisidir derseniz. Derim ki bir, al beni, çal beni. Evet. Olağanüstü. İki, boş ver derim. Ha, çal beni, çal beni de e, ikinci oldu yarışmada. ilk başarısız. Evet, ama hiç sevmiyor şarkıyı abi. Evet. Hiç sevmiyor. Hiç elden geçirmedi, hiç gözden geçirmedi. Heh. Mesela üçte de şey derim. Mustafa Alpagut'un ha hatıra defteri ben ben derim. İşte o şarkıyı Mustafa. ola'n üstü abi. abi. Ne güzel şarkıdır ya. Allah'ın üstü. Olağanüstü. Lülüfer sevmiyor. İşte onu da ben seçtim işte. O şarkıyı bulabilmek orada. Lülüfer'e onlarca şarkı geliyor. Evet. Ben hatıra defterine takmıştım. Mustafa abiyle nasıl tanıştınız? Mustafa bir... yok ya o çok ciddi bir iş adam. Şey şimdi ciddi bir iş adamı da. Evet ama geldi radyo diyor, kaç kere. Çok tatlı bir çok insan. Çok paşa bir. Evet. arada bir yemek bırakı içiyoruz valla. Ha evet. süper. Nasıl geldi size peki beste? Hep, e, şimdi Nilüfer olunca bütün besteciler sıra da o da geldi anlaşması Bu ses söylesin şarkıları mı diyorlar? Evet. Hatırladevçilerini evet, ben çok beğeniyorum dedim. Bunu Nilüfer'e söyletmek istiyorum dedim. Sevinirim dedi. Bana, yani çok nazik, çok kalbörüsü bir adamdır. Peki Nilüfer'in sevmemesi için bir şey mi oldu abi? Kayıtlarda mesela e, kayıtlarda hayır, da, hayır. da çok iyidir, vokali de iyidir. Ee, Nilüfer canım benim etkileşimleri o düşünce tarzlarında farklılıklar var. Ben mesela Kayahan'da yaklaşık 10 sene Projection Designer olarak yardım ettim ona. Çünkü şarkılarımı çok seviyordum. <gülüyor> e şimdi bu, bu ayrı bir şey. Yani e, bir artistin şarkıyı sevmesi. Mesela onun, onun ismini zikredecek diye bir konserin ortasında söylediği şarkıyı benim suratım bozuldu. Bir daha onun konserine de gitmiyorum. Çünkü davet de etmiyor. Çünkü düşürdün beni diyor. Hı hı. Onun yerine Nilüfer'de 20 tane şarkı var. Hangisini söylese o alkış devam ederdi. Doğru. Şimdi e, yani bu artist de bir insandır. Bir psikolojisi vardır. Öyle bir şey yapmak ister ama o dönemin ruhunda yani, psikolojisinde bir şey vardır. Yani Nilüfer belki. Ben, belki telefon edip bana diyecek ki neden böyle bir şey söylüyorsun? Çünkü gerçeği söylüyorum. Onun yerine dünya dönüyoruz söylese ve o bir kayan şarkısı daha söylese o, o, o konserin ambiyansı bozulmayacak. Yani artistlerin sahnede de söyleyecekleri şarkıları çok ciddi bir ders olarak ele almaları lazım. Doğru. Arada bir ben işte ben bunu da yaptım gösterip sen 4000 kişiyi düşüremezsin. E, Nilüfer yine de canımız ciğerimiz gerçekten e, her zaman çok sevdiğimiz. Benim bir tanem yani başarımın evet. simgesidir yani. Evet, evet. Ve şimdi onu dinleyelim abi. Zamanında Nesin Sipahi'nin söylediği o emsalsiz şarkı. Nülüfer de çok iyi söylemiş. Ama ne olur siz istiyorsanız YouTube'dan Nesin Sipahi versiyonunda bulun e, program sonrası. E, ve dinleyin. Çarpılacaksınız. Nesin Sipahi gibi bir ses zaten bu dünyaya ilk, ilk bir gelir. ilk söylediği Türk hafif batın müziği şarkısı. Evet. İşte Nülüfer Ninovaron şarkı gibi şarkılar albümünden sensiz de Yaşanırmış Artık her şey bitti Sakın dönme bana Artık her şey bitti, elveda aşkına. Sen olmadan da yaşanırmış bu dünya. Yazık o geçen yıllara, yazık o geçen yıllara. Artık hiç acımam o göz yaşlarına. Git artık istemem, git. Istemem, seni istemem ben Acımaz, o gözyaşlarına gitar istemem git Evet ne güzel nilüferi böyle o eski günlerdeki gibi Şen de o şaka değil nilüfer yani e, olağın üstü ya Olağın üstü ve bu şarkıyı da sevdi Evet eee bana sorarsanız o hani şeye gittiği zamanlar İtalyan Lisesi'ne filan gittiği dönemler 14-15 yaşında bir röportajında söylemişti. E, pencereden dışarı bağıra çağrı şarkılar söylerdi. Ajda Pekkan, e, Ajda sensiz, Pekkan yıllarda, sensiz yıllarda sensiz yıllarda filan. Bence bu, bu da bunlardan biriymiş o zaman. Bu şarkı ben, da bunu da. kabul etti hemen. Ne, hangi şarkıyı söyleyeceğim? E çünkü çok sevmiştir eminim o zamanlarda. Çünkü sensiz yıllardayla aynı dönem bu şarkı. E. Çok güzel bir şarkı abi. Teşekkür ederim. Evet e, Sezen Aksu var. Demet'le yaptığınız şey var. Canan Erçettin var. Çalacağız bunlara, Çalmaya çalışacağız da. E, şeyi sorayım abi. Biraz uzun sürdü bu şey albüm. Tribüt albüm. Evet. Toparlamak uzun sürdü. Memleketin şartlarından, ekonomik şartlardan dolayıydı. Tabii ekonomik dolayı. şartlarından ve evet. e, artistlerin zamanlamaları... Bir de biliyorsun başka bir şarkıyı söyleyeceğinden yani meşhur olmuş bir hasreti zinet kabul edebiliyordu başkası kabul etmiyor çünkü Tanju Okan'ı geçemem diyor. Hı hı. E şimdi bunun o onu geçemesi bu onun için bir albüm yapılmaz. Evet, doğru. Burada demek ki o şarkıya yakışan bir tatta yakışan bir şekilde söylerse esasında bu artist repertuarında çok ciddi bir şarkıyla. Katmış oluyor yani. Bir de tabii. özgüven tabii, yani. tabii. Ben bu şarkıyı kendimin kılabilirim diye düşünmesi tabii. lazım. Ama bazı şarkılar var. Denenmemesi lazım. Bunu da yaşadım ama ben bu kendi projemde değil. Başka bir artist bir şarkı için gelmişti. Hı -hı. Sakın söyleme çünkü. <gülüyor> yani bu çok da detaylı bir şey. Seninle ayrı konuşursun. Tamam o zaman Sezen Aksu'ya geçelim. Sezen ha. Aksu zaten albümü açan sanatçı ve işte imkansızım. Dedim şansımı, sınırların yoktu senin eline dedim dokunup severim sadece resmindi sen değildin. Sana yetmi. Şansımı dönerim. Müthiş yazdı. Müthiş. E, şarkı zaten müthiş de Sezen Aksu'da müthiş. Sezen Aksu'dan sözler çok etkiledi beni. E, Aşkın Nuryengi de melodi etkiliyor insanı. burada e, ben, sözler... ben itiraf edeyim abi. Aşkın Nuryengi'den e, dinlerken... Ee, sözlerin bu kadar tadını alamamış. Aynı şeyi yaşadım. Sezen Aksu söylediğinde, aa bu şarkının sözleri böyle olmayan üstümlü. Ya, Aynı yaşadım abi. Ben mi? ben şarkını... abi siz söylemeyin. Ben sadece sizin yerinize söyleyeyim ya. Ne ya. ya, şey yani? <gülüyor> ben, böyle Beni yapalım. zaten sevmiyorlar. Sizi sevsinler isterim. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> neden, neden. Ee, Candan erçetine de geçelim. Ha. Sonra bir şekilde toparlayalım programı. Candan'ın bir önerisi var. Nino biz zati varız. Bunu tamamıyla bu şarkıları gençler de yap demişti. Ondan dolayı e, pek bilinmemiş 4-5 tane isim var bu projede. Evet. Onu da Candan'a borçluyum. Hı -hı. Candan e, her pro programında nerede çıkarsa bir Nino var onu onore ediyor başkaları unuturken. E, dolayısıyla. E, vefalı insandır Allah için. Yani, Ciddi söylüyorum vefalı insanlar bu piyasada az çıkar vefalı olmalı. Aynen. Hı -hı. Ve bunu, bu şarkıyı vapurda yazdım. Nüriksen'in söylediği bir şarkı bu da değil mi? Evet. Orjinali. İslovdu, İtalyan tipli. Ee, bu, e bu kendi tadında yaptı. Evet ve söyle söyle sever mi? <gülüyor> Evet, Candan da gayet iyi bir Nilüfer şarkısında çalacağımız daha çok şarkı vardı. Mesela Demet Sağar oluyla Nino Varon'un e, düeti vardı ama başka programa Nino'a bir zaman doldu. Sen zevkle büyük Adadan geldiğimi unutma, daha haber ver. Hava <gülüyor> muhalefeti olmasın. Evet, Nino Daima abi yaz keş Büyükadağ'da yaşıyor. Senin, senin bu kadar saygın var ki müziğe, bu çok kişide olmayan bir şey. Tabii ki ayrıcalığın olacak. Ne zaman arzu eder ve oturm buradadır. Abi e, benim müziğe filan dediğiniz de, benim hayat bağım o ya. E biliyorum Cidiz işte ölüyor. onun için <gülüyor> biliyorum. Evet abi çok teşekkürler. Rica ve benim e, için de bir sağlığınıza, gurur. Ömrünüze, şarkılara bereket. Bir kırk sene daha yaşarsam ki acayip bir şey olur. <gülüyor> Abi yolun yarısındasınız. Ciddi söylüyorum. Kendim için söylüyordum. Şimdi sizin için söylüyorum. Yaş 74 yolun yarısı eder. <gülüyor> Duydunuz değil mi? Ben bir şey söylemiyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Nino Varono bugün ağırladık. Emselsiz besteci, söz yazarı ve prodüktör. Hepimizin üzerinde, müzik beğenilerimizin üzerinde ciddi bir katkısı var. Bugün eteklerimiz zil çalarak ağırladım. Kendisini Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Teknik Masada Feryal Kabil ve ben Naim Dilmenler Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmener.